Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. cumanız mübarek olsun. Ramazanı yaşadık. Size Ramazan'la ilgili bir takım önemli şeyleri hatırlatmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, Ramazan'ın evveli rahmettir, ortası mağfirettir, sonu cehennemden azattır olmaktır. Cehenneme düşmemek konusunda Allah'ın kendisini bağışlaması, cehennemden kurtarmasıdır deniliyor. Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bu hususlara efendim dikkat etmemiz ve kendimize bir dönüp bakmamız lazım. Ramazan'ın büyük bir kısmı geçti. Ramazanın ilk başı rahmetti, yani Allah'ın rahmeti cüşe geldi, rahmetine daldık, rahmeti içinde yaşadık, heyecan içinde ibadetler yaptık. Oruçlarımızı tutuyoruz, teravihlerimizi kılıyoruz, Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, tesbihler çekiyoruz, ziyafetler, iftarlar veriyoruz, sadakalar veriyoruz, zekatımızı veriyoruz. Yani her türlü ibadeti yapıyoruz ve Peygamber Efendimiz'in tavsiye etmiş olduğu bir şekilde hayatımızı geçirmeye çalışıyoruz. Rahmete erecek bir durumda yaşadık mı? Bir. İkincisi Allah'ın mağfiretine mazhar olacak şekilde davrandık mı? Yani mağfireti ne demek? Kulların suçları vardır. Bilerek, bilmeyerek işlemiş oldukları suçlar var. Bu suçların mağfiret edilmesi yani affedilmesi, silinmesi, örtülmesi, gösterilmemesi, hesaba girmemesi, hesapta efendim, düşülmesi düşünülmesi. Bu husus bahfret olunmak acaba tahakkuk etti mi ve sonunda Allahu Teala Hazretleri bize affetti de artık sen, sizi cehennemden azad ettim cehenneme girmeyeceksiniz dedi mi. Bu çok önemli. Bu hususu kendi kendimize sormalıyız. Acaba ben bunları kazanabilecek şekilde Ramazanı geçirdim mi? Tabii insan Allah'ın rahmetine erip ermediğini bilemez, Allah'ın kendisi hakkında ne hüküm verdiğini bilemez. Ama Yine de e, hayatının efendim nasıl cereyan ettiğini bilir ve yaptığı şeylerin iyi mi kötü mü olduğunu bilir. Efendim e, ne kadar gayret gösterse Allah'a ibadet de yetmeyeceğini o dergaha ne kadar güzel ibadet yapılsa gene de layık olmayacağını bilir. Tabi subhaneke ma abetnâke Hakka ibadetike ya mâbud efendim seni tenzih ederiz sana tesbih ederiz Ey ilahımız Rabbımız Mevlamız sana hakkıyla ibadet edemedik der ama yine de insan ibadet yolunda olmuşsa yani karınca kararınca ya Rabbi elimden geldiğince aklımı kullanarak acil Gizliğime rağmen, efendim, bütün gücümü kullanarak emirlerini tutmaya çalıştım. yasaklarından kaçınmaya çalıştım. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin sünnet-i seniyesine uymaya çalıştım. Tavsiye edilen ibadetleri yaptım. Camilere gittim, hocaları dinledim. Tavsiye edilen, e, efendim, bütün... E, şeylere riayet ettim. Elimden geldiğince, tabi yine kusurum vardır. Her her dem hatadır karımız diyor. Kar işlemek, efendim eski dilde, işimiz her zaman hata etmektir. Yani iyi bir şey yapmak istediğimiz zaman dahi, çok hatalarımız olur. Hatalarım vardır. Beni affet ya Rabbi diye boyun bükeriz. Ama hiç olmasa biliriz ki, yani elimizden geldiğince, allah Teala Hazretlerinin yolunda gittik. Fakat bir de insan, Düşünür, bakar kendisine ya namaza gidemedim efendim Cumaları kaçırdım bazı günler oruç tutamadım teravihe hiç gitmiyorum. Efendim, şöyle oldu, böyle oldu. Zekatımı vermedim, efendim. Ramazandan önceki durumla, Ramazan'dan Ramazan'ın içindeki durumda büyük değişiklik olmadı. Camilere herkes gidiyorlar. Mahallede herkese bir değişme var, bir nurluluk, bir efendim canlılık var. Ben efendim böyle ayak uyduramadım diye insan kendisi bilir kendisinin efendim hatalı olduğunu, gevşek olduğunu, tembel olduğunu. Nefsinin kendisine oyun ettiğini, bastırdığını, şeytanın kendisini kandırdığını, Ramazan'da yapmaması gereken işleri gene yaptığını filan düşünür. Efendim bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ramazan geçip de Ramazan'ın feyzinden bereketinden bir insan istifade edememişse o şakidir buyuruyor. Şakı yani e, Allah'ın verdiği efendim nimetlere erememiş Allah'ın dünyada ahirette sağladığı mutluluğa kavuşamamış efendim cehennemlik demek yani eşkıya demek şakı demek daha da yol kesen manasına gelmiyor cennete girmek mutluluğunu yakalayamamış cehenneme atılacak insan demektir bu çok büyük bir mahrumiyettir. Gerçekten Ramazan gelip geçtiği halde istifade edememişse insan müthiş bir durumdur bu. Buna oturup bir çare bulmak lazım diye insanın kendi kendisi hakkında acı acı kesin kesin düşünmesi lazım. Yani böyle bir ay geldi geçti bütün insanlar efendim nice sevaplar kazandılar ben niye böyleyim diye kendisine bir soru sorması lazım. Diyor ki Allahu Teala Hazretleri bir hadis şerifte ne güzel bir soru. Bu kendi kendimizine herkesin sorması gereken bir soru. Ybne Adem, Ey Adem oğlu, unzur ilay nefsike. Kendi nefsine şöyle bir bak, kendine bir bak ve ilacimi i halki. Bütün başka ya, mahlukata da bak. Eğer fein ve cete aheden e azza aleke min nefsike fasruf Yani sen e, kendine sen, senin kendinden daha kıymetli bir başka varlık gözüne çarptıysa evet kendine ikram etme ona ikram et ama e, ve illa fe ekrim nefseke e, kendin kendine hoş geliyorsan tabi insan kendi canını sever kendisini kurtarmak ister kendisi rahat etmek ister herkes nefsi nefsi diye kendi canı için çalışıyor dünyada ahirette efendim para kazanmak öyle diğer şeyler güzel şeyleri almak için yarış efendim kapışma öyle evet insanın kendisi kendisi için kıymetliyse o halde insanın kendisine ikram etmesi lazım kendisine acıması lazım kendisi için bir şeyler yapması lazım bu nasıl olacak efendim ekrim nefseke bir tevbe ve amel yani tövbe ederek kendini kurtar, kendine acı, kendini tehlikeli durumdan kenara çıkart. Ve ameli salih işleyerek yani sevaplı, ibadetli, güzel şeyler yaparak efendim e, nefsini e, talif etmiş ol. Nefsini selamete çıkarmış ol, Allah'ın mükafatına ermiş ol. Bu çok önemli bir nokta. Yani eğer sen Ramazan gibi efendim bir ayda kendini toparlayamamışsan, senin halin ne olacak diye insan kendisine sormalı. Yani bu soruyu ciddi olarak sormalı. Bu gidişin sonu, bu günahkar gidişin sonu bilmem nereye varacak diye insan sormalı. Yani e, bu Ramazan'da olmadı. Ramazan büyük bir fırsat idi. Ramazan'ın manevi bakımdan öteki aylardan çok büyük farkı var. Cennetin kapıları açılıyor, cehennemin kapıları kapanıyor. Göğün kapıları açılıyor, dualar kabul oluyor. Efendim şeytanlar bağlanıyor. İnsanın günah işleme e, şeyi efendim azalıyor. İnsanı günaha sürükleyecek güçlerde zayıflama meydana getirtiliyor. Hayır işleme tarafı efendim kuvvetleniyor. E şimdi bu kadar ortam e, güzel insan olmaya doğru ayarlanmışken ilahi bir şeyle hikmetle ve çok büyük bir ikram olarak ortam hazırlanmış. Yani kullarım Doğru yolu bulabilsinler, tevbe edebilsinler, iyi insan olabilsinler iradelerini terbiye edebilsinler faziletleri kazanabilsinler efendim insanı kamil olmayı başarabilsinler diye Allah ortam hazırlıyor zaman hazırlıyor şartları hazırlıyor ve müminler bu ortamın içine girdiği zaman ortamın tabi şartları dolayısıyla herkes kolaylıkla efendim ibadete taate düşüyor. Bunu gözlerimizde görmedik mi Ramazan'da yani herkes yani hiç tahmin edilmeyen insanlar bile ah Bakıyorsunuz oruç tutuyor. Allah Allah bizim komşu hiç ummazdım oruç tuttu. Camiye geldi diyoruz. Camiler doluyor. Eskiden dolu olmayan camiler doluyor. Biraz geç kalıp gittiğiniz zaman son cemaat yerinde bile yer bulamıyorsunuz. Efendim e, tabi bundan memnun oluyor insan camiler doluyor. Demek ki herkes rağbet ediyor hayırlara. Neden? Çünkü şartlar e, kolay yani şartlar hazırlanmış Allah tarafından bilerek efendim hikmetli olarak hazırlanmış ve insanlar böylece doğru bir yola girebiliyorlar. Şimdi bu çok güzel bir şey. Allahu Teala Hazretlerinin rahmetinin eseri. Allahu Teala Hazretleri senenin akışını, zamanın akışını olağanüstü değişikliklerle bir başka tarafa çeviriyor. Ve insanlar alışkanlık belasıyla Efendim böyle geldi Böyle gider diyerek battı balık yan gider diye bir sözü var Biliyorsunuz halk arasında Halkın söylediği bir söz var Yani olan oldu bir kere alışmışız Böyle olmuyor Allah alışkanlığı kırıyor Ortamı değiştiriyor Şartları değiştiriyor Bakıyorsunuz en kötü insanın bile iyi insan olması için bir güzel ortam meydana gelmiş, efendim şartlar müsaitleşmiş, efendim şimdi Allah'ın bu kadar kolaylamasına, çevrenin bu kadar güzel olmasına karşılık sen hala kendini toparlayamamışsan, bu girişin sonu felaket demektir. Bunun arkası felaket demektir. Hem dünyada hem ahirette büyük bir felaket işaretidir bu. Onun için iki elini şakaklarına dayayıp başını iki eline alıp bunun şeyini sorman lazım. Ya ben nefsime acımıyor muyum? Benim canımın kıymeti yok mu? Ben kendimi düşünmeyecek miyim? Efendim ben müminim. Ahirete inanıyorum. Ahirete hesaba inanıyorum. İyilerin cennete gireceğini biliyorum. Cennet gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hayal edemeyeceği güzelliklerle dolu ve bu güzellikler ebedi. Ve bütün güzel insanlar cennette, bütün sevdiklerimiz cennette. Efendim peygamberler, evliyalar efendim salihler efendim meşhur mübarek insanlar cennette. E, bütün nimetler cennette. Oraya girmek lazım. Orayı kaçırmamak lazım. E, bütün e, azaplar da cehennemde. Korkunç azaplar Korkunç ıztıraplar. insan mümin olur da cehenneme girer mi? Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ''Kim la ilahe illallah derse cennete girecek.'' Evet. Bütün müminler cennete girecek ama nasıl girecek? Cehenneme girip de cennete girenler de olacak. Neden? Dünyada günah işlemiştir, haram yemiştir, suçları vardır, cezasını çekmesi lazımdır. La ilahe illallah diyen bir insan olduğu halde cehenneme girecek. Şimdi cehenneme girince bir insan ne kadar kalır bir Müslüman? Peygamber Efendimiz buyurur ki, ey, ey müminler cehenneme düşmemeye çalışın. Çünkü cehenneme, suçunuz, günahınız dolayısıyla bir düşerseniz ahkaben orada kalacaksınız. Ahkaben yani hukuklarca demek. Hukuk da Arapların bir zaman birimi. Yani bir ömür kadar olan zamana hukuk diyorlar. Ahkaben yani 80 küsür sene demek. 80 küsür senelerce kalacaksınız demek. Senelerce, 80, e, hukuplarca, yani çoğul. Şimdi bu en aşağı 3 tane 80 küsur senedir veya daha fazladır. Çok daha fazla olabilir. Şimdi en aşağısını hesaplayacak olursak, 240-250 sene bir kere cehenneme düşen yanacak. 250 sene az bir zaman değil. Biliyorsunuz insanın ömrü, ortalama ömrü ne kadar, e cehennemde ne kadar yanacak. Ama daha büyük bir felaket, felaket var. Daha müthiş bir e, tüler ürpertici bir gerçek var. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki, ve inne yeman inde elfi senetim mimate yani dünyada tabi gece gündüz zamanı dünyanın dönüşü ile ilgili bir olay ahirette dünyadan başka bir zaman var tabi o zamanda bir gün ne kadar ki elfi senetim mimate sizin saydığınız bin yıl kadar oranın ahiretin bir günü sizin bugünkü hesaplarınızla dünyada bin yıl dediğiniz zaman kadar o zaman ne oluyor? 1 günü bin yıl oluyor. Bir senesi 35 360 gün Efendim 360 bin yıl oluyor. Peki bir senesi 360 bin yıl olunca 240 senesi ne kadar oluyor? Şöyle arkadaşlar hesap makinelerine vurdular, çarptılar, topladılar. 91 milyon e, küsür sene oluyor. Bir insan suçu günahı dolayısıyla la ilahe illallah diyen bir insan olmasına rağmen cehenneme düştü mü kurtuluş kolay değil. 91 küsür milyon sene yanacak. En aşağısı tabii yukarısını daha fazla miktarları günahın çeşidine göre bilmiyoruz. En aşağısı 91 küsür milyon sene yanacaksa bunun tasasını şimdiden çekmek lazım, terlemek lazım, korkmak lazım, titremek lazım ve bunun tedbirini almak lazım. İnsanın kendisine acıması lazım. Yazıktır. Yani insanın kendi nefsine hürmet lazım. Kendisinin cehenneme girmesine lakayt kalmaması lazım. Kendisini cehennemden kurtarmaya çalışması lazım. O halde bu kırmızı bir e, sinyaldir, korkunç bir alarmdır. Efendim Ramazan geldi geçiyor. Kişide bir değişiklik yok, ibadetleri yapamamış, Ramazan'da Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti cuca gelmiş, rahmet teryası taşmış, müminler gark olmuş, rahmete batmışlar, nimetlere mazhar olmuşlar, sevapları kazanmışlar, herkes memnun, mesurur, bayram edecek, bu gafiller, bu cahiller hiç Ramazan'dan haberleri yok, Ramazan gelmiş geçmiş, efendim bu günahkar gidişin bilmem ki sonu ne olacak? Evet diye bunu kendisine sorması lazım. Bir de kendisine acıması lazım. İnsanın kendi nefsi herkesten daha önemlidir. Acıması lazım. Çevrenizde böyle insanlar vardır. Seviyorsunuzdur. İstiyorsunuzdur ki o da cennete girsin. O da mutlu olsun. O da Allah'ın rahmetine mazhar olsun. Acıyorsunuzdur. İyi insan diyorsunuzdur. İyi insan yanında konuştuğumuz zaman arkadaşlığı iyi, komşuluğu iyi, dostluğu iyi. İyi bir insan ama neden böyle yapıyor? Onu kurtarayım diye bunları söyleyin bu 91 milyar efendim milyon seneyi söyleyin ve <gülüyor> toparlasınlar kendilerini son bir fırsattır. Bir gayret sarf etsinler. Uçuruma düşmek düşmekten kendilerini kurtarsınlar. Doğru yola gelsinler, tövbe etsinler, dönüş yapsınlar. Tam uçuruma doğru gidiyorlar. Kuvvetli bir dönüşle dönüş yapsınlar daha dönüş imkanı var ve Allah'ın sevdiği kul olma girişsinler, ağlasınlar yalvarsınlar belki de Kadir gecesine rastlarlar bilmiyoruz ki hani Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruluyor Leyletül Kadir Hayrun min elfi şehrin Kadir gecesi bin bin aydan daha hayırlıdır yani o da bir ömür demek bir ömre bedel bir gece var. Önü, belki önümüzdeki gecelerden birisidir bu bilmiyoruz çünkü saklamış Allah yani bilirler bilirler de ben Kadir Gecesini ihya ettim diye güvenirler efendim gevşerler diye herhalde hikmeti bu olsa gerek saklamış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ashabı sormuşlar Ya Resulallah bu ayette bildirilen bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi sadece bu yıla mahsus bizim hayatımızda senin Hürmetine olan bir e, tek olay mıdır bu gece? Yoksa her zaman olacak mı bu ileriye doğru? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki evet her zaman olacak. Ramazan'ın sonunda olacak. E nasıl bilelim? Ramazan'ın son 10 gününde arayın buyurmuş. E, yani son 10 gününün hatta tek gecelerinde arayın buyurmuş ama... Tek geceleri pek e, iyi bilinemiyor çünkü Araplar bizden bir gün önce başlıyor, biz ondan bir gün sonra başlıyoruz. Tek çift işi karışıyor. O zaman e, tek çift işinden belki bir şey yakalayamayız ama son 10 gününde arayın Kadir Gecesi'ni diye Efendimizin bize bir ipucu vermesi, bir tavsiye vermesi çok şayanı şükran bir durum. Efendim e, Elhamdülillah e, bu son 10 gününde bir gayret etmek lazım o zaman. Efendim, bu son günün gecelerini hiç olmazsa şimdiye kadar gaflet ettim. Bundan sonra toparlayayım kendimi. Bundan sonra bir sımsıkı sarılayım. Efendim, biliyorsunuz yarış bitmedikçe yarışı kimin kazanacağı belli olmuyor. Birçok insan koşuyor koşuyor ama en son anda... Ona depar mı diyorlar. Bir koşuyor, bakıyorsunuz arkadaki koşucu öne geçiyor, ipe o göğsünü değdiriyor, alkışlar kokuyor, Oo, o birinci olmuş oluyor. Şimdiye kadar Ramazan'ın kıymetini bilememiş günlerini, bu Ramazan'ın günlerini gafil geçirmiş insan varsa belki böyle yapabilir. Bu son günlerde kendisini derleyip toparlar ve efendim ipe göğsünü değdirip birinci olabilir belki temenni ederiz tabi efendim herkesin başarmasına iyi olmasına. Muhterem kardeşlerim Ramazan'ın son gününde sizlere bir başka hususu daha e, hatırlatmamız gerekiyor bizim vazifemiz. ibadet e, muvakkat değildir. İbadet kulluk yani Allah'a kulluk etmek belli bir zamana mahsus olup Ondan sonra yapılma, yapılmamak gibi bir e, durum bahis konusu değildir. İbadet daimidir. İnsanın Allah'a daimi kulluk etmesi lazım gelir. Ömür boyunca devam eder. Ramazan'a mahsus değildir. Ramazan'da ibadetleri yap, Ramazan'dan sonra bırak. Kadir gecesi denilen günde camide toplan, sabaha kadar çalış. Oteki günler bırak. Böyle olmaz efendim. Bir zaman yapıp bir zaman bırakmak olmaz. Mühim olan istikrarlı olmaktır. efendim? İstikrar çok önemlidir. Dengellilik çok önemlidir. Dengesiz olmamak lazım. Parlayıp yanıp sönmemek lazım. efendim Hevesin gelip geçici olmaması lazım. Çünkü insanın faziletli kamil insan olması devamlı bir sıfat olmalı. Yani böyle gelip geçici. Ben efendim bir saat kamil ve olgun ve iyi bir insan olacağım. Ondan sonra korkunç bir ejderha olacağım. O zaman haydut olabilirim, yol kesici olabilirim denir mi? Olmaz böyle bir şey. Yani kemal olgunluk, güzellik daimi olmalı. İnsanın kazandığı güzellikleri elden kaçırmaması gerekiyor. İşte bu çok önemli bir nokta. Şimdi Ramazan bizim için bir eğitim ayı. Tamam, güzel eğitildik. Sonra eğitildikten sonra eğitimi bırakmak olmaz. Eğitimde kazanılmış olan vasıfları kaybetmek olmaz. Kayıp olur. O halde Ramazan'daki Öğrendiklerimizi Ramazan'dan sonra Ömür boyu devam ettireceğiz Ve faziletli bir insan olacağız İki günü mütahibi olan ziyandadır İkinci günü birinci günden Kötü olana ölüm layıktır Ölüm ölse daha iyi çünkü gittikçe Ziyan edecek perişan olacak sermayeyi Bitirecek ölmesi daha iyi çünkü Fenaya gidiyor iki günü Beraber olun, olursa da ziyanda ne olacak? İlk, i̇kinci günü birinci günden daha üstün olacak, daha ileri olacak. Günden güne yükselecek ki yükseldiği yerin bu Yer değildir diyor şair. Yani insanın yeri şu durduğu yer değildir. Daha yükselmeli ve yüksekliğin merdivenlerinin sonu yoktur. Çok çok yükseklere doğru insan yükselir. Ne kadar faziletler varsa hepsini iktisap eder eder. Her gün bir fazilet iktisap etse yine ömür biter faziletler bitmez. Onun için her gün bir güzel şey öğrenip günden güne daha iyi insan olmak lazım. Ramazandan sonra... Gevşememek lazım. Ramazan'da kazandıklarını devam ettirmek lazım. İradesi kuvvetli, sabrı yerinde takvayı kazanmış, sakınan, çekinen efendim iyi, abi sahih, kamil bir insan olmak lazım. Ramazan'dan sonra neydi? Ramazan'dan sonra maşallah ne oldu diye herkesin hayran kaldığı bir insan olmak lazım. Bu çocuğu görüyor musun? Bu delikanlıyı görüyor musun? Bu adamı görüyor musun? Bu kadını görüyor musun? Ramazanda bir kapandı, bir örtündü, bir damaza başladı, bir oruca başladı. Şimdi bak maşallah devam ediyor demek lazım. Ramazan biter bitmez Ramadan sonra her şey değişmişse olmadı. Bu efendim Ramazan'ın kabul edilmediğine alamettir. Suudi Arabistan'da kadınlar örtünüyorlar ve hakikaten çok güzel örtünüyorlar. Tabi Mekke'de Medine'de görüyoruz. Şeyde Cidde'de Riyad'da maalesef. Efendim karışık vaziyet, bizdeki gibi. Şimdi benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi, Suudi Arabistan'da uçağa biniyoruz, herkes kapalı. Kadınlar falan kapalı. Ondan sonra Türkiye'de uçaktan biz inerken bakıyoruz, ah hiç kapalı insan kalmamış. Efendim Araplar, açılmışlar, saçılmışlar, saçlar, boyalı, dudaklar vesaire. A, -a. yani... Cidde havada ki insanlar nerede havada buhar mı oldu bunlar uçaktan ne oldu düştüler mi inince bakıyorsun fazdalı tabii. Efendim değişmişler. Böyle olmaz. Bunların efendim yanlış olduğunu herkes anlar. Böyle olmamak lazım. Yani Allah e, neyi seviyor? Onu anladıysa insan onu devamlı yapmalı. Böyle bir yerde yapıp öbür tarafta bırakmamalı. Bir zamanda yapıp öbür zamanda bırakmamalı. Bu da Ramazan'ın sonundaki en önemli şeydir. Peygamber Efendimiz bunu bir işaret olarak bize bildiriyor. Yani Ramazan'daki ibadetlerimizin Kabul olmasının alameti, işareti Ramazan'dan sonra insanın iyi bir Müslüman olarak devam etmesidir hayatına. Ama iyi olarak devam etmesidir. İyi, değişmiş bir kul olarak. Ramazan'daki bütün gayretlerim heba olduğunun, boş olduğunun alameti nedir? Ramazan'dan sonra insanın eski kötü haline tekrar dönmesidir. Ramazan'ın onda bir iz bırakmamasıdır. Demek ki, Maya tutmamış yapılan şeyler efendim boşa gitmiş. Bu bir göstergedir. Onun için Aman, Ramazan'dan sonra haliniz bozulmasın. Ramazan'da sabır öğrendik, takvayı öğrendik. Ramazan'dan sonra sabırlı, şükürlü, müttaki takva ehli, efendim, güzel bir Müslüman olarak, iyi bir Müslüman olarak, sabırlı, camiye devam eden, Kur'an okuyan, hayır yapan, zekat veren, sadaka veren, efendim dili Allah'ın zikriyle meşgul, gönlü Allah sevgisiyle dolmuş, Böyle pırıl pırıl tertemiz, yepyeni bir Müslüman olarak devam etmeli. Hepinize ve sevdiklerinize, çevrenize bunları temenni ediyorum. Dilerim ki Ramazan'dan sonra efendim İslam aleminde, Türkiye'de, efendim beldelerimizde böyle insanlar değişmiş olsun, yenilenmiş olsun. Ben Almanya'ya çok seneler önce gitmiştim 76'da. E, mahallelerde harabeler vardı. İşte bombardımandan kalma. Yollar bozuktu efendim arabalar eskiydi son senelerde bir daha gittim Almanlar para kazanmışlar zenginleşmişler evler yenilenmiş boyanmış her taraf güzelleşmiş efendim çalışmışlar efendim arabaların hepsi de yeni BMW'ler Mercedes'ler efendim böyle güzel güzel arabalar dedim eski arabalar ne oldu onların hepsi Doğu, Doğu Avrupa ülkelerine gitti dediler ucuz ucuz Macarlar aldı Romenler aldı falan. efendim gittiler bunlar da kazandıkları paralarla hayat standartlarını yükselttiler, yenilediler. Pırıl pırıl arabalar efendim. Evet pırıl pırıl caddeler, sokaklar değişti dediler. Tabii bu insanların bir çalışmasının sonucu efendim böyle olmuş. Bizim de efendim içimiz harap kalmasın, efendim harabeler mamureye dönsün, gönüllerimiz aydın olsun, gönlümüzün pası gitsin, içimiz dışımız nurlansın, maneviyatımızın, manevi gözümüz olan basiretimizin önünden perdeler kalkmış olsun, Allah'ı bilmiş ve tanımış, sevmiş olarak, Allah dostu olarak, Allah'ın sevgili kulu olarak yaşayalım, faziletleri kazanmış olarak Ramazan'da edindiğimiz, öğrendiğimiz güzellikleri, tekrar e, Ramazan'dan sonra yaşayarak şöyle bir Türkiye'nin çehresinin değiştiğini görelim. Rüşvet kalmasın, yalan kalmasın, düzensizlik kalmasın, pislik kalmasın, çirkinlik kalmasın. Türkiye değişsin. Neden? Ramazan geldi geçti, her kötülük silindi, pırıl pırıl her taraf güzel oldu. Türkiye'de böyle olsun, tüm İslam alemi de böyle olsun, bütün Müslümanların da görünen suretleri ve görünmeyen iç alemleri siretleri böyle olsun, pırıl pırıl olsun, nurlu olsun. allah Teala Hazretleri hepinizi rahmetine erdesin. içinizi dışınızı nurlandırsın. Kamil Müslüman eylesin. Sevdiği kul olarak yaşamayı nasip eylesin. Sevdiği işleri, amelleri yapmayı nasip etsin. Arkanızdan sizinle rahmetle anılmanıza sebep olacak. Güzel eserler bırakmanızı nasip etsin. Ve bu e, Ramazan'dan sonraki ömrünüz mutluluklarla dolu olsun. Allahu Teala Hazretleri sizi e, mutlu bayramlara erdirsin. Bayramlarınız e, şimdiden kutlu ve mutlu olsun ve Allahu Teala Hazretleri asıl büyük bayram olan ahirette rahmetini erip rahmetine erip cennetine girme bayramını da cümlemize, cümlenize, sevdiklerinize beraber nasip eylesin.